çok iyi bildiği büyük hakikatleri zihinlerimizde yeniden hatırlayarak söze başlamak istiyorum. Çocuğumuzdan büyüğümüze kadar her Müslüman bilir ki, bizim Peygamberimiz Allah'ın yeryüzünde yarattığı insanların en değerlisi öyle murad etmiş ve öyle yaratmıştır Allahü Teala. Adem'in çocukları arasında, Adem de dahil aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli birisi yoktur, olmayacaktır. Onun özelliklerini sayacak olsak, şu şu hususiyetleri var, şunlar onun farklarıdır diye belirtecek olsak, yüzlerce madde çıkarabiliriz. Ama çok önemli bir başlık olarak, sadece bir, Adem'in çocukları arasında, ondan daha değerlisi yok Allah katında. İki, Bizim peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir günahla bu dünyadan gitmedi. İnsanda ama Allahu Teala onun geçmiş ve gelecek diye tamamını temizlediğini söylediği bir günahtan arınmış insan olarak bu dünyadan gitti. Yaşarken de öyle yaşadı zaten. Mesela Adem aleyhisselam onun babası bir günahından söz edilebilir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evladından birisi onun bir günahından söz edilemez. En iyi, en üstün ve sıfır günahlı. Hatasız, tertemiz birisi. Bir başka özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insandı. Ama Melekler onun seviyesinde değildiler. Melekler ona elçilik yapabildiler sadece. Dolayısıyla o meleklerin de üstünde, meleklerin de daha ilerisinde bir makamın sahibi. Bir başka özelliği onun adı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem idi. İsimlerinden birisiydi. Mustafa seçilmiş demek. Milyonlarca adı Mustafa olan insan vardır. Ama gerçekten Mustafa sadece oydu. Allahu Teala onu seçti. Seçilmiş birisiydi. Bu seçilmişliği insanların gözü önünde durduğu Hayatta iken geçerli olduğu gibi ta Adem aleyhisselama kadar soyu da seçilmiş bir soydu. Dedeleri ve nineleri seçilmiş insanlar olarak o yaratıldı. Sıradan değildi. Bütün bunlara rağmen insandı şüphesiz. Bir anne rahminde yaratıldı. Bir anneden doğdu. Bebekliği oldu Çocukluğu oldu Gençliği oldu İhtiyarlığı oldu Peygamber aleyhisselam olarak anıldı Ama peygamberliğinden önceki hayatı da normal insanlar gibiydi Peygamber iken de insan olarak peygamberlik yaptı Şöyle bir şey olmadı O bir annenin çocuğu olarak yaratıldı 40 yaşına geldiğinde de peygamberlik göreviyle görevlendirildiği için bir değişim yaşadı. Bu değişimle beraber yemez, içmez, konuşmaz, sadece ibadet eder, bana şu ayetler geldi der biri olmadı. 39 yaşında kim idiyse, 59 yaşında peygamberken de o idi. Yiyordu, içiyordu, konuşuyordu, alışveriş yapıyordu. Borç alıyordu, borç veriyordu. Konuşuyordu, evleniyordu, çocukları vardı. Yüzde yüz insan olarak yaratıldı, yüzde yüz insan olarak vefat etti. İnsanlığında hiçbir değişim olmadı. Faziletlerinde, büyüklüklerinde söz konusu bir değişiklik var. Gitgide Allah'a daha yakın oldu. Miraç gördü. Miraç'tan sonra Farklı bir ortamda oldu ama insan olarak o insandı. Bunu neden insanlığını farklı bir nokta olarak gözümüzün önüne seriyoruz? Şundan dolayı kardeşlerim. Kur'an'ımız çok net bir şekilde Muhammed aleyhissalatu vesselamın örneğimiz olduğunu söylüyor. Peygamberimiz örneğimiz bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Onun örnekliği ne demek? O bir şablon demek. Ona bakarak Allah'ın ne kadar kulu olabildiğimizi, ne kadar da olamadığımızı ölçeceğiz. Örnek olması bu demek. Şimdi bir örneklik kelimesini istisna edelim. Peygamberliği bize örnek olabilir mi? O nasıl peygamberse biz de öyle peygamber olacağız diyebilir miyiz? Maazallah peygamberliği örnek değil. Çünkü peygamber yok başka ve olması mümkün değil. Onun nesi örnekliği bize o zaman? Nereden bize örnek oluyor? Peygamber olarak biz onu taklit edemeyiz. Zaten öyle bir iddiada bulunsak maazallah insan dinden çıkar. Peygamberlik iddia etmiş olur. Bu çok önemli bir nokta kardeşlerim. Bu noktadan yola çıkacağız. Biz Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselamın örnekliğine iman ediyoruz. Neden? Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de لَقَدِ كَانَ لَكُمْ ف۪ي Usuvvetun hesenetun buyuruyor. O sizin güzel örneğinizdir. Çok güzel bir örnektir o. Bu örneklik peygamberliğinde mi? Yani biz de ona bakıp Cebrail de bize böyle gelir mi diyeceğiz? Biz ona bakıp onu örnek alıp miraca mı çıkacağız? Biz onu örnek alıp size Allah adına şunu söylüyorum mu diyeceğiz? Haşa! Peygamberliğine örnek alamayız onun. Nesini peki Allah bize örnek gösteriyor? İki şeyini. Bir, insan olarak en güzel insan o. Dolayısıyla biz insanlığımızı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kopyalamak zorundayız. İki, Allah'a kulluğu yani ibadet dediğimiz şeyi en iyi yapan insandır. Dolayısıyla kulluğumuzu, yani ibadet mantığımızı, Müslümanca yaşayışımızı, ona uydurmak zorundayız. Bundan anlaşılıyor ki, bizim örneğimiz, Resulullah'tır dediğimiz zaman, sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık ve Müslümanlıkta örneğimizdir demek istiyoruz. Binaenaleyh, bugün, ve kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslüman olarak Allah'a ulaşmak isteyenler insanlıklarını ve Müslümanlıklarını Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a benzetmek zorundadırlar. İnsanlığımızda ve Müslümanlığımızda onu örnekleyemediğimiz kadar eksikiz demektir. Bu, Herhangi bir şekilde lütfedip biz de böyle yapalım diyeceğimiz bir şey değil. Ya böyle olacak ya da olmayacak diyeceğimiz kadar Allah'ın bize emridir. Allah böyle istiyor. İnsanlığımız ve Müslümanlığımız ona benzesin istiyor. Dolayısıyla bu uçuk, hayali bir şey değil. İsteseydi Allah bize buyursaydı ki peygamberliğiniz ona benzeyecek. Uçuk bir şeydi bu. Peygamberlik yok ki ortada. Peygamber son peygamberdi zaten. Geldi bize Allah'ın talimatlarını öğretti gitti. Biz bugün bir daha peygamberlik iddiasında değiliz. Olamayız. Ama insan olarak varız kıyamete kadar. Ve kıyamete kadar Allah'ın Müslüman kulları olmak zorundayız. Bu iki şeyi de Muhammed aleyhissalatu vesselama benzeteceğiz. Demek ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz. Örneğimiz ise biz ona benzediğimiz kadar insan ona benzeşebildiğimiz kadar Müslüman olmak gerçeğiyle karşı karşıyayız isek biz. Herhangi bir Müslüman kıyamet günü Allah'ın huzurunda cennet adayı biri olarak dirilmek istiyorsa, çok net bir şekilde ben ve peygamberim diye sürekli kendisini tartması lazım. Ben ve peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem demeyen bir insan kendine göre, Yaşadığı şartlara göre Müslümanlık oluşturarak, insanlık oluşturarak Allah'ı razı edemez. Biz insan karakterimizi mesela batı kültürüne göre ayarlayıp, batıda insanlık şudur, bizde de insanlık budur. Dediğimiz zaman, peygamberimizden koparız. Peygamberinden kopan Allah'tan uzak kalır. Eğer, Batı kültüründe lanet olası, çökesi, helak olası Batı kültüründe 18 yaşından sonra babayla evlat eşit ise yani o kültür insanlık olarak yasalar önünde 60 yaşında babayla 19 yaşında evlat eşittir. Herhangi bir şekilde bu tartışılamaz. İnsanlıkta budur dendiyse benim peygamberim de sallallahu aleyhi ve sellem Babasını şikayet eden çocuğa sen ve malın her şeyin babanınsın zaten. Çek git buradan buyurduysa bizde insanlık karakteri hiçbir zaman 60 yaşında babayla 20 yaşında evladı denk tutan bir insanlık olamaz. Biz kıyamete kadar peygamberliğimizi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizi örneğimiz görmek zorunda olduğumuza göre İnsanlıkta ve Müslümanlıkta örneğimiz o olacak, başka türlü olmaz dediğimize göre sadece bir örnek ve kolay anlaşılır bir örnek olarak bunu izah etmek istedim. Peygamberimizin anlayışında hiçbir zaman yasalar ve kasalar önünde baba ile evlat denk olmayacağı insanlık ölçüsü olarak karşımıza konduğuna göre biz bu ölçüyü değiştiremeyiz. Tıpkı bunun gibi kardeşlerim. Eğer Allah peygamberini Aleyhissalatu vesselam bizim önümüze başka türlü olmaz, bunun gibi yaparsanız sizden razı olurum, memnun olurum diye peygamber Aleyhissalatu vesselamı karşımıza çıkardıysa, biz o zaman şunu anlamak zorundayız. Allah bizim yaratıcımız olarak Celle Celaluhu peygamberine uyduğumuz kadar, onu anladığımız kadar bize insan gözüyle bakıyor. Müslüman gözüyle bakıyor. Becerip becermemede bazen puan düşüklüğümüz olabilir. Hiçbir zaman ondan daha iyi insan, ondan daha iyi Müslüman olamayacak hiç kimse. Çünkü en başta ne dedik? En iyi o. Ondan iyisi yok. Ondan mükemmel, daha harika insanlık boş iddiadır. Ama onun altında kalmak kaderimiz bizim. Birinciliği o aldı çünkü. En iyiliği o aldı. Aşağıda kalabiliriz. Bu aşağıda kalışımız kimi zaman çok aşağılarda olur, gayret eder yukarılara çıkarız. Kimi zaman biraz yaklaşır gibi oluruz, şükrederiz. Her halükarda hedef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Onu kopyalamak zorundayız. İnsanlığımızda ve aynı zamanda Müslümanlığımızda sadece Müslümanlık anlaşılmasın. Sabah namazını kılmak Resulullah'a aleyhissalatü vesselam benzemekle olur diye anlaşılmasın için özellikle insanlık kelimesini de vurguluyorum. İnsanlığın olmadığı yerde hiç kimse Müslümanlık anlayamaz. İnsan olduğumuz kadar Müslümanız. Çünkü insan olduğumuz için Allah bize Müslüman olmamızı emretmiştir. İnsanlığımızın seviyesi Muhammed aleyhisselatu vesselamın Medine'de kurduğu insanlık anlayışının altına düştükten sonra çok iyi Müslüman olmayı hayal bile edemeyiz biz. Kardeşlerim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya hayatını da anlamak zorundayız bu yüzden. Nasıl bir dünya hayatı yaşadı? O yaşadığı hayata Allah bizi mahkum ediyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı hayatı yaşayacağız biz. Evet o Mekke'de biz İstanbul'da yaşıyoruz. O Medine'deydi biz Diyarbakır'da olacağız. Ama toprak aynı toprak. Gıda aynı gıda. insan olarak aynı Adem'in çocuklarıyız. Ağzımızdan çıkan sözleri, gözlerimizin baktığı şeyleri Elimizin tuttuklarını, ayaklarımızın yürüdüklerini Resulullah'a benzeteceğiz biz. Aleyhissalatu vesselam. Yoksa hepimizin bahçesi, hurma bahçesi olsun Müslüman olalım diyecek halemiz yok bizim. İnsan olarak, Müslüman olarak yaptığımız şeyler Resulullah aleyhissalatu vesselamın standardında olacak. Değerli kardeşlerim, bu giriş bölümünden sonra şöyle bir derleme yapacağım. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın zahidiydi. Dünyaya tenezzülsüz birisiydi. Mütevaziydi. Alçak gönüllüydü. Yumuşak bir insandı. Sözünde duran bir insandı. Şiddet ve zorluklar karşısında dökülmeyen, yıkılmayan bir şahsiyeti vardı. Aklını en iyi kullanan insandı. Buna rağmen hepimizin çok iyi bildiği hakikatler var. Nedir o hakikatler? İşte ne diyoruz? Insandan doğdu. İnsanca yaşadı diyoruz. Bir melek onu kanatlarıyla dünyaya getirip rızkıda her gün göklerden aşağı inen kendiliğinden doğ doğduğu kendiliğinden yiyip içtiği bir hayat yaşamadı. Bir insan olarak biz bir insanın doğması, büyümesi, yaşaması olarak ne biliyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bunlar geçerli. Yüzde yüz geçerli. Onun da annesi oldu. Ebesi oldu. Süt annesi oldu. O da baba kaybetti. Anne kaybetti. Bu dünyada Allah en çok, onu sevdiği halde, sıradan insanların yaşadığını, hatta fazlasını ona yaşattı. Söze gerek yok, bunun için diyoruz zaten. Bugün dünya Müslümanları olarak, sayılamayacak kadar yoğun sorunlar, ve meşakkatler altındayız. O kadar ki, acaba, acaba, Yeni nesiller bu meşakkatlerden ürküp İslam'dan soğurlar mı diye de korkuyoruz. Her bombalanan yer Müslümanlara ait neredeyse. Kıtlık, fakirlik Müslümanların topraklarında. Siyasi çalkantılar Müslümanların topraklarında. Bölünmüş, parçalanmış vatanlar Müslümanların vatanları. Borçlarını ödemeyen insanlar, Müslümanların topraklarında yaşayan insanlar. Camilerini bile bombalayan Müslümanlar var bu dünyada. Kendisinin dün namaz kıldığı yeri bugün bombalamaya gidiyor. Bu gördüğümüz üzücü ve kahredici görüntü. Gelecek kuşaklarımızın, yahu bu İslam huzurlu bir din değil demesine sebep olur mu diye ürküyoruz. Haklıyız da. Bu görüntü hiç hoş bir görüntü değil. Allah bize cennetini verdiği için dünyada hiçbir huzurumuz olmayacak mı diye sorgulama yapıyor insanlar. Aziz kardeşlerim, burada durmak zorundayız. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz örneğimizdir dedik ya, 1400 küsür sene sonra geldik bu dünyada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir diyoruz, örneğimizdir diyoruz, Allah onu en çok sevmişti diyoruz, geçmiş gelecek bütün hatalarını bağışlamıştı diyoruz, makamı mahmud cennette onundur diyoruz, dünyadayken miraca çıktı, çok büyük makamlara yükseldi diyoruz, bütün bunlara rağmen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bugün herhangi bir Müslümanın yaşadığından, daha rahat, daha huzurlu, daha ahenkli bir hayat mı yaşadı acaba? Madem Allah bunu bize, örneğiniz ve kesin örneğiniz diye sunuyorum buyurdu, biz de kabul ettik, İman ettik. Sabah namazında örnek gördüğümüz, Ramazan orucunda örnek gördüğümüz, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, 63 yıllık hayatını, nasıl yaşadığını, niye örnek olarak ele almıyoruz? 63 yaşındaki bir Müslüman, Halep kuşatılmış, bombalanıyormuş. Filan yerde Müslümanlar hicrete zorlanıyorlarmış. Kitleler halinde hicret ediyorlarmış. Ben de zaten karnımı zor doyurduğum yıllar geçirmiştim. Bizim zamanımızdaki filan dinsiz, imansız, ateistin şimdi fabrikaları var. Ben ise sürünüyorum. Diyen bir Müslüman. 63 yıl bu dünyada hayat yaşayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun örneği ve bizden birimizin şu anda Allah'ın en sevgili kulu olması bir kenara Allah bizden razı mı değil mi bunu bile bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Halbuki Allah'ın en çok sevdiği hatırı için çok şeyler yaptığı bu kainatta peygamberinin Aleyhissalâtu vesselâm hayatı önümüzde bizim. Yetim doğdu. Annesinin onu süt emziremeyeceği kadar zorlukların bulunduğu bir şehirde doğdu. Yaklaşık 150 kilometre bir mesafeye süt emmeye gitmek zorunda kaldı. Yetim doğmuştu, 10 yaşına gelmeden annesini de kaybetti. Onu himaye eden dedesini kaybetti. Sonra himaye eden amcasını kaybetti. 58 yaşına kadar şöyle sıcak bir çorba ile karnını hiç doyurmadı bu dünyada. Ömrünün son 3 senesinde 4 senesinde sıcak bir çorba gördü. Sadece çorba ama pirzola yine görmedi. Bugün bizim çok sıkıntı çekiyoruz dediğimiz hayatı orjinal sıkıntılarıyla yaşadı. Bugün bizim Haleb'imiz kuşatma altında dediğimiz şehir. Onun için 3 yıl ağaç kabuklarını gıda olarak kullanacağı kadar yoğun bir şekilde vardı zaten. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle eşiyle çocuklarıyla üç gün üst üste nasılsınız çocuklar gelin bakayım diyeceği kadar huzurlu bir gün mü yaşadı bu dünyada ki? Peygamberlerinin bir gün, iki gün, üç gün üst üste huzurlu yaşamadığı bir dünyada Müslümanlar yüzde yüz Huzurlu olmayı hak ettiklerini zannediversinler. Söze hiç gerek yok kardeşlerim. Peygamberimizin hayatı ortada. Aleyhissalatu vesselam. Allah bizim yüz metrekare dairemiz olsun dediğimiz dünyanın tamamını ayaklarının altına sermeyi teklif etti ona. Dünya ayaklarının altına Serilesi bir dünya olduğu halde huzur diyarının cennet olduğunu bildiği için böyle bir şey Allah'tan istemedi. Bela da istemedi. Ayağının altına serilmiş bir dünya da istemedi. Kaderine razı oldu. Bizim de %100 örneğimiz olsun diye Allah azze ve cel ona, her insanın yaşayacağı bir hayat yaşattı. Çok iyi bildiğiniz gerçekler olduğu için kardeşlerim, bunları saymak istemiyorum. Sadece başlıklar halinde hatırlatayım. Bir kere peygamberlik, aleyhissalatü vesselam, bir masada oturup, gelen dosyaları imzaladığı, cuma günleri de, Müslümanlara hutbe okuduğu, belli gecelerde de kandil konuşması yaptığı bir yük değildi onun için. Tam anlamıyla Cebrail aleyhisselamın onu sıkıştırdığı, bunalttığı, sıtma geçirir gibi bir halde, hanımının yanına koşturduğu kadar ağır bir yüktü vahiy. Her Cebrail aleyhisselam ona, ayet getirdiğindeki binlerce kere geldi Cebrail Aleyhisselam. Sırıl sıklam oldu. Bir defasında mübarek ayağını bir sahabinin ayağına koymuş ya da oturdukları yerde o şekilde bir pozisyon olduğu için mübarek ayağı öbür sahabinin ayağının üzerindeydi. Sahabi diyor ki ayağımın üstüne sanki bir kaya parçası konmuş gibi oldu bir ara. Bu ayağım koptu zannettim diyor. Ne olduğunu da anlayamadım. Sonra baktım ki aleyhissalatü vesselamın anından terler boşalıyor. Meğer ki o esnada ona vahiy iniyormuş. Elektrik çarpması gibi ona temas eden bile yükün altında kalıyor. Binlerce kere bu şekilde Cebrail Aleyhisselam ona vahiy getirdi. O da o vahyi bize aktardı. Peygamberlik görevi dediğimiz şey, sonra emekli olacağı bir hocalık görevi değil. Özü bu olan bir görev. Bunu bir kenara bir not olarak yazalım kardeşlerim. Çocuk eğitmek zorumuza gidiyor değil mi? Çocukları İmam Hatip'e gönderdik gene düzelmedi diyoruz. Kur'an kursuna gönderdik, hafız oldu ama olmadı diyoruz. Kaç çocuk büyüttün beyefendi? 23 senede, 120 bin cahiliye kafalı, kendi çocuğunu bile gömebilecek kadar, alkol kullanacak kadar, cinayet işleyecek kadar, kaba saba insanlardan 120 bin Allah dostu yetiştirdi. Peygamberlik kolay bir görev değildi. Onun ümmetinin, onun Kur'anının hocası olanlar bunu unutmamalıdırlar. 5 çocuk yetiştirmek saçımızı, sağcımızı ağırtıyor. Belimizi büküyor, kamburumuzu çıkartıyor. Senin doğurduğun çocuk değil mi bu? Bir günlükten itibaren senin kucağında değil mi bu? O ise sallallahu aleyhi ve sellem 30 yaşına kadar şarap tüketmiş. 30 kişi 40 kişi öldürmekte sakınca görmemiş adamlar yetiştirdi. Onları aldı. Onların elinden yaptığı çalışmalar sonuç verdi. En büyük yükü peygamberlik yükü olarak yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem ve bize örnek bu peygamberliği değil ama eğiticiliği örnek bize anneye babaya örnek ve bütün eğitim sorumlularına örnek İkinci dikkat etmemiz gereken şey kardeşlerimiz Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem asgari ücretle çalışan bir memurdu da diyemiyoruz asgari ücreti bırak Asgari yetecek bir lokması bile olmadı bu dünyada. Açlık ve fakirlik yüzde yüz onun hayatında var. Sahih hadisi şeriflerden öğreniyoruz ki, ayakta durabilmek için, içten birbirine yapışmış midesi çökmesine sebep oluyor, ayakta duramıyor. Mide birbirine yapışınca, kambur gibi durmak zorunda kalıyor, midesine taş bağlamış kemeriyle ki ayakta durabilsin diye bunu neye benzetebiliriz açlıktı fakirlikti ihtiyaçtı yalnızlıktı onda tecelli etmiş ve tuttuğun ağacın sana meyve verdiği muz bahçelerinin olduğu bir toprakta da yaşamamış Hala dünyanın klimasız yaşanamaz. Ancak taşıma suyla yaşam sağlanabilir topraklarında yaşadı. Çıplak ayağında gün ortasında bastığın zaman toprağa derin soyulup orada kalıyor. Öyle bir yerde yaşadı. Ve kardeşlerim, peygamberlik yükü, fakru zaruret, Coğrafi şartlar, bütün bunların yanında bari hanım ölmeseydi, bari yedi çocuğundan altısını kendi elleriyle gömmeseydi sağlığında Kaç torun gömdü, hanım gömdü. Bir insanın dayanabilmesi çok zor acıları, fiili acıları yaşadı. Hala ne konuşuyoruz? İnsanlıkta ve Müslümanlıkta zorunlu örneğimiz olan Resulullah konuşuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakalımız ona benzedi mi benzemedi mi diye test edeceğiz elbette. Ama hayatımız onun hayatına sabırda Tahammülde yılmamakta direnmekte Halep kuşatılsa da yakılsa da Halep'te nicet etmek zorunda kalsak da biz 3 yıl bir vadiye kuşatılmış ve orada ağaç kabukları yemek zorunda bırakılmış Muhammed aleyhisselama ve ashabına iman etmiş insanlar olarak örnek bize Allah bunu göstermiş. Sakalı da bizim için örnek, namazı da bizim için örnek, altı tane çocuğunu kendi elleriyle toprağa gömdüğü zamanki sabrı da bize örnek olması lazım. Hiçbir söze gerek yok burada. Sadece Ramazan'da orucunu örnek alır da, o orucu tuttuğu coğrafya şartlarını örnek almazsak, bu sene, Havalar çok sıcak. Bizim çocuğumda üniversite imtihanları var. Oruç tutması olur mu diye bilen cılız imanı pamuk ipliğiyle bağlı Müslüman oluruz o zaman. Ve kardeşlerim, filan hoca filan hoca ile kavga etmiş. Filan hocanın filan hoca hakkındaki şu sözleri var. Bu ne biçim Müslümanlık diyoruz ya? Ya hocalar niye rahat durmuyor? Hocalara niye rahat durulmuyor? diyoruz ya. Peygamberimize döneceğiz Aleyhissalatu vesselam. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki sadece müşrikler ve Yahudiler ona dert olmadılar. Kendi oluşturduğu devletinin ortasında. Herkesin ona buyur ya Resulullah. Anam babam sana feda olsun dedikleri Medine'sinde Biricik hanımına en çirkin iftirayı yaptılar. 50 gün 50 gün kendisini o iftiradan aklayamadı. 50 gün dağların su olup önüne akmasına hazır olduğu bir Medine'de ağaçların Eğilip Muhammed'in önünde secde ederiz diye bildikleri bir şehirde, biricik hanımına yapılan iftirayı elli gün aklayamadı. Babasının evine göndermek zorunda kaldı. Üsvetun hasenetün örneğimiz, çaresiz ve alternatifsiz örneğimiz, elini kaldırıp da, Ya Rab, nedir bu çektiğim deseydi, yedi kat gök yere kadar yığılırdı herhalde. Yıldızların tamamı, buyur mu ya Muhammed derlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o, mucizelerle cemaat yetiştirmek, gördüğü rüyalarla, Temennileriyle devlet kurmak için gelmedi İnsan olarak örneğimiz olarak geldi Filan hoca efendi 5 senedir tefsir dersi yapıyormuş da Onun tefsir dersini dinleyen 3 kişi 5 kişi de Filanca yanlış işi yapıp tartışmışlar tefsir dersinde Ne zaman bu? Hicretin 1438. senesinde Cebrail Aleyhisselam'ın bugün 20-30 ayet getirdiği, belki sure sure Kur'an'ı indirdiği, Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri önünde, o mescitte, ashabı birbirine yumruk salladı. Ayağa kalktı, benim sağlığımda mı bunu yapıyorsunuz dedi. O endişeden dolayı da, son konuşmasını yaparken veda konuşmasında benden sonra birbirinizin boynunuzu vurmanızdan korkuyorum buyurdu. <gülüyor> Filan vakıftakiler ikiye bölünmüşler. Filan camideki imamla müezzin üç senedir konuşmuyorlarmış. Söze ne gerek var kardeşim? Rabbimiz bizi göklerde bulutların üstünde bir din yaşamak üzere göndermedi. Bu coğrafyada, bu insan genleriyle, bu sıkıntılarla, bu hırsımızla ve tamahımızla Müslümanlık yaşamak zorundayız. Bizim şehirlerimiz kuşatılır, bizde kavgalar olur, gürültüler olur. Çünkü insanız biz, Hristiyanlık gibi kiliseye vergini ödedikten sonra cennette seni melekler bekliyor diyen palavra gerçekler yüzünden biz bölünmüş değiliz. Öyle değil bizimki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında oldu bunlar hep. Niye kapatacağız ki bunları biz? Bunları konuşmayalım. Kur'an'daki ayetleri ne yapacağız? Kur'an bu ayetleri söylüyor. Çünkü Rabbimiz bizi insan olarak yarattı. Bize insan bir peygamber gönderdi. O insan peygamber bizim gibi insanlarla 23 yıl peygamber olarak kaldı. İnsanın başına neler gelebileceğini bizzat kendisi bize gösterdi. Örnek bu işte. Sabah namazı kıldılar onun arkasında. Kim bilir namazın sonuna kadar gözdaşı akıtmışlardır belki de mescitte ellerini ayaklarını toprağa koyarken bile parmak uçlarıyla koymuşlardır fazla yer işgal etmeyelim bu mübarek mescitte diye sonra da namazdan sonra terliklerini çıkarıp birbirlerinin kafasına fırlattılar o namaz da müslümanlıktı o kavga da müslümanlıktı bir farkla Allah'tan korkun sözüyle beraber aşağı indiler hepsi Allah korkusu Uyarısını hiçbir zaman sıfırlamadılar. İnsandılar çünkü. Yediler içtiler. Abdest aldılar. Yediklerinden içtiklerinden dolayı abdestleri sıkışınca tuvalete gittiler. Abdest alıp tekrar geldiler. Hep abdestsiz kalmadılar. Hep küsmediler. Çünkü bir buharlaşma muhakkak olacaktı. Bugün kardeşlerim. Bir tarikattan ders alanlar, bir hoca efendiden tefsir dersi dinleyenler, bir fıkıh halkasına katılanlar, rıyaz-ı katılanlar, şöyle zannediyorlar, bundan sonra bize ölüm olmadığı gibi dünyada, cennette elimizde keklik zaten, Allah için bundan vazgeçelim. Müslümanlığımız kuvvetlendikçe imtihanımız da artacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zirvelerin zirvesinde bir isim olduğu için hiçbir insanın çekmediklerini çekti. O doğmadan anne karnındayken çilesi başladı. 13 gün ölümcül bir hastalıkla yattı. Sonunda da Rabbine rafiki i Alasına kavuştu. Onu ziyaret edenler çok eziyet çekiyorsun herhalde ya Resulallah diye sordular. Hem sizden iki kişinin çekemeyeceği kadarını çekiyorum buyurdu. Biz zannederiz ki filanca adam kötü bir kanserden öldü. Eee onun hayatı da kötüydü zaten. Gördün mü Allah başladı azabına. Peygamber'e ne oldu? 13 gün nefes alamadan bu dünyada eziyet çekti. Uçuk saçık konuşmamak lazım. Aleyhissalatu vesselam. Herkesten fazla eziyet çekti. Hiç kimsenin bulunmadığı yerlerdeydi çünkü insan olarak miraca çıkarsan bunun bir bedeli var bu dünyada cennette görülmesi hayal olan şeyleri dünyada gördün hem süper müslümanlık hem süper dünya romanlarda olur o bir de İslami film diye film çevirirler sana onu seyredersin sen niye niye halebinden bağdatına kadar Diyarbakır'ından İstanbul'a kadar bütün dünya Müslümanları darboğaz edilmiş, ölümle burun buruna getirilmiştir. Vallahi haktır bu. Tam yerli yerindedir. Yüz sene önce haçlı ruhu bitirdik Müslümanların işini. Böldük kırk parça yaptık. Artık Müslümanlardan ne devlet olur, ne fol olur, ne yumurta olur diye hesap ettiler de. Yüz sene geçmeden sen Zulümle, kanla, barutla imha edilmiş topraklardan, en yakın zamanda Allah'ın dininin devleti yeniden ayağa kalkıyor. Kur'an uzaydan yerin altına kadar her yerde tekrar okunuyor ve hayat kitabı olmak için büyük bir mücadele başlatılmış. İnternete rağmen, bataklığa rağmen, bütün medyaya rağmen, gencecik kızlar anaları Ayşe'ye benzemek için yarışıyorlar diye bir dünya kurarsan, Haleb'ini de, Bağdat'ını da, İstanbul'unu da, bütün dünyayı sana zehir etmekten başka çare bulamaz şeytan o zaman. İslam yüceldikçe, Kur'an hayat kitabı olarak canlandıkça, tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devletini kurduktan sonra, Ayşe'sine iftira etmekten başka bir çare bulamadığı için iblis, onun can damarından, ailesinden kuşatmaya kalktığı gibi, ve onun gibi onlarca kere Medine'yi kana bulamaya çalıştığı gibi, Medine'yi bütün kafirleri toplayıp Hendek Savaşı esnasında etrafını çevirip kuşattıkları gibi, hala fıkhın merkezi, hala ilmin merkezi, hala tefsir ilminin merkezi olursa Halep kuşatılmayacak da ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz kardeşlerim. İnsanlık ve Müslümanlık örneğimizdir. Biz, menkıbelerle, sanal alemde oluşturulmuş çizgi filmlerle İslam istemiyoruz. Medine, aile sorunlarının yaşandığı yerdi. Ama Kur'an'a göre çözümün bulunduğu yerdi. Sorunlar ve çareler Medine'deydi. biz, çok güzel bir düğün yaptık. Düğünümüzde dualar oldu diye ebedi mutluluk yakaladığımızı mı zannedeceğiz? Nikahını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadın çok geçmeden boşanmak için Peygamber aleyhisselamın önüne geldi. Etme eyleme ne yapıyorsun diye yalvardı. Allah buyurdu ki bu yuva yıkılacak boşuna uğraşıyorsun ey peygamber. Ahzab suresi kardeşim Kur'an ya. Kur'an ama tabi e, kayınpeder bir Kabe portresi veya işte bir seccade filan hediye ederse bizim yuvalarımıza bir şey olmaz ayrı bir mesele gerçekçi olmak zorundayız edebiyata gerek yok hayallerle yaşayamayız İslam hayat için vardır bu hayatın öbür tarafında iblis de var o da bu hayatı zehir etmek için uğraşıyor. Allah'ın vaadi bize, siz bir dinime girin, iblisin gırtlağını sıkarım değildir ki. Dinime girin, iblisle uğraşın. Kalite ispatı için. Takvan arttıkça iblis de ayarları yükseltecek. Senin kızın örtününce iblisin görevli sayısı artacak. Siz sabah namazına zor kalkıyordunuz, size iki saat mesai ayırıyordu. Aa. Siz ailece teheccüde kalkmaya başladınız. Size 5 saat mesai ayıracak. Sen teheccüde kalkarsan, bu sefer çocuğunu ifsad edecek. Gündüz kafan ona takılsın, gece bir daha bir şey yapma diye. Eğer senin örneğin Muhammed Aleyhisselam ise, iblis ayarları yükselttikçe, sabrın yükselecek senin. Örnek bu işte. Ya Rab, başıma benim hanımıma iftiralar... Olan günler de mi gelecekti deyip oturup ağlamadı. Mekke'nin fetih planlarını yaptı. En sevdikleri bunalttı onu. En sevdiği sahabiler ne dedi, ne buyurdu? Yahu ashabının Musa'ya yaptığını bana yapıyorsunuz siz dedi. Demek ki peygamberlerin kaderi buymuş. Üç gün önce anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi ve feda ettiler gerçekten. Sonra da insan oldukları için hata da yaptılar ona karşı. O mübarek gözlerinden yaş akma sebebi olduğunu anlayınca kahroldular tekrar toparlandılar. Medine. Müşriklerin kuşatması altında Yahudilerin pislikleri, ve hileleriyle uğraşılıyor. Münafıkların ne yapacağı belli değil. Müslümanlar da bunaltıyor peygamberini aleyhissalatü vesselam. Çünkü Medine'de hayat vardı. Medine'de insan yaşıyordu çünkü. Sanal Medine değil gerçek Medine'ydi. Kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaşlandı. 60 yaşından sonraki günlerinde ciddi bir şekilde yaşlılık belirtileri oldu vücudunda. Secdeden kalkarken çömelmek ve dinlenmek zorunda kaldı. İnsandı çünkü. Onun kıldığı namazı ben desem ki 100 milyar melek izliyordu o esnada bu rakam doğru değildir. Ne yüzü ne beş yüzü ya. Gökler yere kadar eğilmiş, onun kıldığı namazı seyrediyorlardı. O seyretmek de onlar için şerefti. O ise yaşlandığı için secdeden Allahu Ekber diye birden kalkamıyordu. Tansiyonu düşüyordu, bilmiyorum sebebi neydi. Oturup çömelip aradan tekrar kalkmak zorunda kalıyordu. Yaşlılık onun da belini büktü. Melekler toplanıp biz kaldıralım secdeden bu peygamberi demediler. Öyle olacak olsaydı zaten Allah bir meleği peygamber gönderirdi. Biz niye filanca yerde sürekli deprem oluyor, sel oluyor diyoruz? Kaç kere onun bulunduğu Medine'de, onun bulunduğu Medine'de deprem oldu. Yanındakiler korktu. Sahi hadislerle öğreniyoruz. O da deprem sıkıntısı yaşadı. Altı katlı koca koca dağlarda oturmadığı için evleri başlarına yıkılmadı. Zaten toprakla birleşik bir evde oturuyorlardı. Evleri yıkılmadı. O da bindiği attan düştü, sağ ayağı kırıldı, günlerce yattı, dinlendi. Attan düştü o da. Miraç'tan Düşmeden indi, 50 santimlik attan düştü, ayağı kırıldı. Bu hayatı yaşıyordu çünkü. Ukbe bin Abi Mu'id denen adam, Kabe'nin dibinde namaz kılarken, Ettehiyyati'ye oturmuştu, geldi cübbesini sıktı, sıktı, sıktı, nefessiz kalıp Efendimiz yere düştü. Ebu Bekir radıyallahu anh koştu geldi. Ya Allah demekten başka bir kabahati olmayan bir insana bunu niye yapıyorsunuz dedi. Ama ayağa kalktı. Herkes de tip tip bakıyor, gülüyorlar, alay ediyorlar Kabe'nin etrafında. Buyurdu ki ben bugün içinde geldim haberiniz olsun dedi. Boğazınızdan kılıç geçecek gün olacak merak etmeyin. Ebu Cehil utanmadan insan haklarını hatırlattı hemen. Muhammed sen saygın biriydin böyle kaba konuşmazdın dedi. Hemen insan hakları. Ölümle tehdit ettin ya. Bunları benim canım peygamberim yaşadı. Sallallahu aleyhi ve sellem ya. Biz sadece iftarda hurmayla iftarını açıyordu diye örnek alıp Ramazan-ı Şerif'te hurmanın piyasası açılıyor elhamdülillah. Peygamber hurmayla iftar ederdi. Ya ne ne örneklik maşallah maşallah. Hurma da olmasa oruçlarımız kabul olmayacaktı hani. Kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örneğimizdir. Yaşadığı hayatı tarif etmek mümkün değil ya. Tarif etmek mümkün değil. Biz, yani bugün bir pikniğe gitsek, piknikte işte bir böcek ısırsa bizi, aman Allah'ım ya Rabbim, o kadar da dua okumuştuk, gene ısırdı bizi. Akrep, kainatın efendisini soktu. Onu da akrep soktu. Kim bilir o akrep dile gelse ne kadar kahrolmuştur bu, bu başka bir insan bulamadın mı sokmak için diye. Allah onu seçti peygamberini soktu ya. Yürürken hurmanın dikenli tarafına parmağı takıldı. Bayağı çizdi kanadı aktı baktık parmağı kanıyor. Mübarek parmağına baktı. Allah yolunda yürürken nesin sen ey parmak dedi. Yani sen ilgilenemem diye bıraktı gitti. Söze gerek yok kardeşler. Hepimiz ders çıkaracağız. Ailede çıkaracağız. İşte yaşadığı ailesi. Ekonomide çıkaracağız işte ekonomisi. Fakir sefalet peşinde koşmayacağız biz. Ama hayat budur. Müslümanız diye Allah'ın bize ekstradan bir iyiliği olmayacaktır. Olsa peygamberine olurdu onu söylemek istiyorum. Miğferi kırıldı. Kırılan demir parçası yanağından battı. Öyle bir battı ki içteki dişlerini kırdı. Ellerini kaldırıp da Ya Rabbi! diye başlamadı. Çok kederlendi. Ya peygamberinin dışını kıran bir toplum nasıl cennete girer sonra diye yine onları acıdı bu sefer. Yani bu yüzden cennete giremeyecekler diye acıdı onlara. Akrebin soktuğu bir peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, dişi kırılmış, düşmanın darbesiyle dişi kırılmış, yanağı yarılmış bir peygamberin var seni ya. Hanımları da onu üzdü. Hem ne kadar üzdüler. Bir kere üç kere değil. Aile danışmanına gitmedi hemen Psikoloğa da gitmedi Hayatın bu olduğunu bildiği için yoluna devam etti Kardeşlerim Sadece ibret olmak için Hepimize ibret olsun diye Bir hadisi şerifi nakledeceğim Zannediyorum ders olarak Hepimiz için yeter Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi doğuran Kadın <gülüyor> Amine şu kainatta kime nasip olmuştur? O çocuğa hamile olmak. O kadından şanslı kadın kim olabilirdi bu kainatta? Ama Ebu Hureyre ne diyor bakın. Bir gün bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla beraber annesinin kabrine yakın bir yerden geçtiler. Ebu Adenen köyden kabrin yanına geldi ve ağlamaya başladı. Annesinin onu doğurmasından tam 60 sene sonra. O ağlayınca, ashab da yanında ağladılar. Bir insan annesinin mezarında ağlıyor. Konu bu değil ama. Konu bu değil. Şu örnek peygambere Aleyhissalatu vesselam, bize Allah'ın, bakacaksınız ona, onun gibi olacaksınız insanlıkta ve Müslümanlıkta dediği peygamberin ağlama gerekçesine bakın. Buyurdu ki, hani o ağladı, yanındakiler de ağladı, çok duygusal bir sahne oldu. Buyurdu ki, Rabbimden annemin kabrini ziyaret etmek için izin istedim, ona izin verdi. Annemi affetmesi için dua etmeye izin istedim, ona izin vermedi buyurdu. Meğer bunun için ağlıyormuş. Annemi affet ya Rabbi demek için izin istiyor, izin verilmiyor. Mezarını ziyaret edebilirsin sadece deniyor. Anne ve baba olmayanlara bu sözü anlatamam ben kendisi anne ve baba olmadıkça insan niye ağladı ki filan der. Annelik ve babalık hissiyatını yaşamış bir Müslüman, bir çocuğa annen için dua edemezsin denmesinin ne büyük bir acı olduğunu, kainatın efendisi olduğun halde sana bu muamelenin yapıldığını gören bir mümin bu dünyada her şeyi anlamış olması lazım korkarım bir grup mümin çıkar ya bunlar hepsi uyduruk kuyduruk şeyler olabilir o böyle yaşamamıştır herhalde der diye de korkuyorum Kur'an nerede peki bir gün bir sahabi gelmiş ya Resulallah demiş Sakallı şerifinizde beyazlar görmeye başladım buyurmuş Beyazlamış. Çok da değil ve 30-40 tane beyaz tüy olmuş vefat edene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sahabi tabi böyle mikroskopla bakar gibi bakıyorlar ona. Hemen beyazları hissetmişler. Buyurmuş ki doğru söylüyorsunuz. Suhut Hud suresi ineli bu hale geldim buyurmuş. Hud suresini dinlemiş de Cebrail aleyhisselamdan. O surede de ona ikaz ediliyor. Ey peygamber sakın taviz verme deniyor. Bu taviz verme sözünden, Allah'ın sana emrettiği gibi yaşa taviz verme sözünden, etkilenmiş, sakalları beyazlamış. Ve biz bu dünyada yaşıyoruz, şu olay niye oldu, bu olay niye olmadı diyoruz. Bütün Müslümanlar toplansak, Namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, sadakalarımız, kandil gecesi kutlamalarımız, dağıttığımız simitler filan, hepsini toplasak, <gülüyor> nesi ederiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ya? Nesi ederiz? Nesine denk oluruz? İmanımızın varlık sebebi o bir defa. Hep biz özgür ağırlık olsak olduğumuz gibi, nesi edeceğiz ki onun yahu? Yaşadığı hayatı, sireti nebi olarak okuyoruz biz ama halbuki o sireti nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin insanlık örneği bize anan baban ilişkisinde örneğin o senin aile ilişkisinde örneğin o senin Kur'an indi kimse bu ayetleri anlamıyor yahu anladığı halde yanındakiler beyazlatmış Kur'an ayetleri onu Ama bu gerçeklerin, bu örnekliğin bir gün bize sorulacağını tefekkür etmiyoruz. Namazımızı benzettik kıldık elhamdülillah. Orucumuzu da benzettik hem de hurma ile iftihar ederek. Ne kadar pahalı olursa olsun hurma ile iftihar ederek benzettik. Elhamdülillah. İnsanlığımız kime benzeyecek kardeşlerim? Tahammül gücümüz çocuklarımıza. Bir tanemizin çocuğu kazara hastalansa, hastalığı da uzun sürse, kıyameti kopuyor. Altı tane büyüttüğün çocuk gömdü mü bir baba olarak? Kiminin üç dört çocuğu varken üstelik. Ve sen doksan yaşındasın, kızın da altmış beş yaşında öldü değil. Sen zaten elli beş yaşındasın, 30 yaşında üç çocuklu kızın ölmüş. Ardından çocukları da ölmüş. İnsan doğurduklarından ve onların doğurduklarından 10-15 cenaze gömer de bu dünyada nasıl dayanır? Dayandı. Dayandı. En son gömerken de kendi doğurduğu çocuğu İbrahim'i gömerken de Mübarek gözlerinden cennet ırmağı gibi güzel yaşlar aktı. Sahabiler, ya Resulallah, bir peygamber olarak ağlıyorsun sen. Kaçıncı çocuğunu gömüyor. Buyurdu ki ciğerimden parça koptu gidiyor, görmüyor musunuz? Kardeşlerim, çok edebiyata, naat okumaya, bu olayların tarihini öğrenmeye gerek yok. 571'de mi doğdu, 574'te mi doğdu, çok mu önemli? Niçin doğdu, nasıl doğdu ve nasıl yaşadı? Kainatın efendisi, girdiği yerlere henüz hayattayken, Cebrail aleyhisselam yanaşamadı bile. Bir adım ötesi benim yanacağım yerdir Muhammed sen git dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem, Döndü, Allah onu hoşbeş etti, muhabbet etti, döndü müşrikler alay ettiler. Vay Muhammed demek turlara da başladın dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yıkılmadı, dökülmedi. Medine kuşatıldı, karnına taş bağlamak zorunda kaldı. Kuşatılmış Medine'den kainatı kuşatacak projeler çıkardı. Eğer örneğimizse peygamberimiz budur sallallahu aleyhi ve sellem.